să kokun spuni n-aioc când savi să Sunan'ın beryani. Hazırlayan ve sunan: Muhammed Ketencuo. Dostlar hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Tuna'nın biri yanından hepinize sevgi ve saygı yolluyorum. Bugün Arnavutluk'tayız. Dün gece duyurdum sizlere. Ve Arnavut Halk Muziği geleneğinde Çağdaş yönsemeleri, çağdaş eğilimleri Yansıtan pek çok Şarkıcı var. Halk müziği esinli Besteleri seslendiren Özellikle 50'lerde bu konuda ciddi bir ne diyelim kalkınma oldu, bir gelişme oldu. Farklı bölgelerin müziklerini, farklı bölgelerin halk müziği geleneklerini kullanarak yeni besteler, özellikle de, özellikle de ünlü şarkıcılar için yapılan besteler gündeme geldi. İşte bu bağlamda, Çağdaş Akademik Halk Müziği olarak kendimce kategorize ettiğim bir tarz var Arnavut Halk Müziği içinde. Hani bu köylerden ya da şehirlerden derlenmiş o yalın halk müziği esinli ama sözler yeni, melodiler de yeni. Yine tabii kökleri eskide. İşte bu akademik halk müziği tarzı içinde en önemli bölge İşkodra bölgesi Arnavutluk içinde. İşkodra'da e, yoldan geçeni durdursanız e, büyük bir şarkıcıyla karşılaşırsınız gibi bir e, laf var, bir deyim var. E, sahilde Adriyatik kıyısında biliyorsunuz İşkodra ve hem doğa açısından hem de müzik geleni açısından açısından son derece zengin bir şehir. İşte İskodra'dan çıkıp gelmiş 1930 doğumlu bir şarkıcımız var bugün. Lucia Miloti. Eee Lucia Miloti eee ile başlayan e, Arnavut diskografisinin, Arnavut Halk Müziği diskografisinin ee, önemli ayaklarından biri. Teftataşko Koço'nun arkasından geliyor. Ee, yine üçüncü bir şarkıcımız var. Maria Kraya adında. Bu üç şarkıcı sanki bu akımın ilk önemli e, örnekleri. <gülüyor> i̇şte e, Lucia Miloti'nin şarkılarını dinleyeceğiz bugün. Çoğunlukla e, işkodra şarkıları bunlar. Daha doğrusu Ishikodra Besinli, e, ...yeni şarkılar... ...diyelim... ...her ne kadar e, bestecileri... ...kolay kolay belirtilmiyorsa da... E, ...Arnavut müziği geleneğinde... ...işte e, o müziğin... ...kaydı ve yazımı sırasında... ...albümler çıkarılırken filan... ...besteciler nedense hiç... ...belirtilmiyor... ...yani böyle bir farkındalık... ...o zaman yokmuş... ...gerçi eskiden bizde de yokmuş ama... E, ...sanıyorum... Tabii daha iyi kayıt tutuldu söylenebilir genel olarak bizde. Ee, Arnavut Müziği'nde bugün bile doğru dürüst e, bu kayıtların tutulduğu e, şüpheli. Ancak işte radyoda şurada burada çalışan yani konuya hakim insanların e, belleklerinde olan ya da bir şekilde e, kamuya mal olmamış yazılı belgelerde bulunan e, kayıtlar var yalnızca besteci olarak. Neyse bu detayları e, uzatmak mümkün. Lucia Miluti'nin akademik müzik eğitimi aldığı ortada zaten demin dinlediğiniz sesini. E, o yüzden de e, akademik folklor diyorum ben onun yaptığı müziğe. E, batı şan tekniğini kullanıyor. Zaten e, öncülü olan e, Teftataşko Koço'da... E, Arnavut halk şarkılarının yanı sıra bol bol e, opera kayıtları da yapmış 1940'ların başında. E, şarkıcımız 1930 doğumlu ve 1946'da e, şarkı söylemeye, profesyonel şarkı müzik hayatına başlayan bir şarkıcı. Ama ilk sahneye çıkışı e, 12 yaşında 1942'de savaş sırasında sahneye çıkmış. E, biyografisinde çok detay yok tabi. Bu kadar bulduğumuza bile şükretmemiz lazım ki bu da bir sorun. Arnavut halk şarkıcılarının, Arnavut müzisyenlerinin hayatlarına dair bilgileri bulmak Arnavutça olarak da çok zor. Şimdi az önce ne dinledik? Az önce gözlerimi açtım seni göreyim diye adlı bir şarkı dinledik. Ee, bir şarkı daha dinleyelim ondan sonra biraz biyografiye geçelim. Ela gözlerini iyice yıka parçamızın başlığı. Sevgili dostlar bugün Işkodra ya da <gülüyor> Anadolu'tan deyimiyle Işkodra şarkıları dinliyoruz ve şarkıcımız Lucia Miloti. Ee, 11 Mayıs 1930'da doğmuş Işkodra'da ve yine Mayıs 2006'da e, hayata gözlerini kapatmış. Aslında çok daha önce e, öldüğünü düşünüyordum. ...2006'da öldüğünü... ...dün gece... E, ...biyografiyi okuyunca öğrendim doğrusu... E, ...müzik geleneği olan bir ailesi varmış... ...yani ailecek... ...müziğe yatkın bir... E, ...ortamda... ...yetişmiş... ...ve... E, ...12 yaşında meşhur... ...işkodralı şarkıcılarla... E, ...ki en başında... ...Bikin, Loya geliyor... File e, Gieloşi ya da e, Pieter Cerci, Cerci gibi isimlerle birlikte e, çalışmaya başlamış. İşkadro şarkılarını e, söylemesiyle tabii öne çıkmış. Önemli bir ses olarak daha çocukken sevilip tanınmaya başlamış. Önceleri İşkodra Radyosu'na girmiş. Daha sonra da İşkodra Kültür Merkezindeki Başka bir vesileyle yine işkodran müziği çaldığımız başka bir programda Prank Yakuba'dan bahsetmiştim. Onun yönettiği et, pek çok etkinliğe katılmış. 16 yaşında da 1946'da Tirana taşınmış ailesiyle birlikte. Ve hem Arnavutluk'ta hem de yurt dışında kısa zamanda tanınıp konserler vermeye başlamış, festiv festivallere katılmış... Ee, çok önemli bir şahsiyet var ee, hem müzik öğretmeni hem de e, Tiran Radyosu'nda görevli e, müzik hocası Paulin Pali. E, öncülük etmiş e, şarkıcılığını geliştirmesine ve tabii ki Tiran Radyosu'na alınmasına. E, onun özendirmesiyle Tiran Radyosu'na giriyor. 1957'de de e, Devlet Halk Şarkıları ve Dansları Topluluğuna. ...giriyor şarkıcı olarak. 1900... E, ...85'e kadar... 19, e, ...özür dilerim... ...75'e kadar emekli olduğu... tarihi olan 1975'e kadar... E, ...aralıksız olarak... ...Arnavutluk... ...Devlet Halk Şarkıları ve Dansları Topluluğunda... ...çalışmış. Diyelim ve... E, ...yeni şarkımızın adını... ...anons edelim. Saç örgülerin... ...çifte çifte yani beliklerin çifti çiftte Meşhur İskoçya şarkılarından bireydi bu dinlediğimiz ee, Beliklerin Çifte Çiftte diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Ee, 1975'te emekli ayrıldığını söyledik, 45 yaşında. Şarkıcının aşağı yukarı 500 kadar e, şarkı varmış repertuarında. Fakat e, tabi benim kafamda pek çok soru işareti var. E, Lucia Miloti dediğimiz zaman ister YouTube'a baktığımızda ister e, benim daha önceden e, Arnoldtuk'tan sağladığım albümlerde derleyip toplasanız 20-25 tane parça var. E, ya çok az kaydedildi ya bir şekilde e, dışarı sızdırılmadı Arnoldtuk yani Tran Radyosu'ndan. Ama bu ikinci ihtimal oldukça düşük geliyor bana. Nedense yani çok az şarkı var elimizde Lucia Miloti'den. Ve hepsi de e, 60'lı yıllara ait parçalar. Kayıt kaliteleri çok kötü. Az önce de duyuyorsun, e, duydunuz zaten. E, gerçi bu tadını, lezzetini almamıza engel olmuyor kesinlikle ama e, bir de Batı Avrupa'da hatta, hatta artık dünyanın her tarafında kolaylıkla e, uygulanan temizleme teknikleri işte müziği birazcık daha öne çıkaran e, plak çıtırtılarını yok eden ama e, müziği yani kayıttaki en temel frekansların bozulmasına da engel olan pek çok yeni program var bilgisayar programı var çok başarılı e, denemeler var e, bunlarda yani bu tip ...çabaları Arnoldluk'ta pek göremiyoruz artık. Ee, daha başka öncelikler olduğu için belki de. Ee, yoksul bir ülke tabii ki. Her ne kadar dengesizlik, gelir dengesizliği son derece yüksekse de... ...genel olarak yoksul bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda da böyle bir sıkıntı var. Yani farkındalık da yok bu konuda. Az önce sözünü ettiğim... ...işte şarkıların, bestecilerinin e, belirtilmemesi gibi... Hatta albüm, öyle albümler gördüm ki parça listeleri e, yanlış yazılmış ya da hiç yazılmamış. Konudan sapmayalım. E, 500 kadar repertuar olduğunu söylemiştik. 1964, şey, 61 yılında Hak Eden Sanatçı ödülünü almış. Muhtemelen e, e, Enver Bey'den, Enver Hoca'dan aldı bu ödülünü. Ve 90'lı yıllarda onun adına bir, daha doğrusu bir, bir caddeye onun adı verilmiş. Tiran Belediye Meclisi'nin kararıyla. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok tarafında konserler vermiş. Ona türlü türlü lakaplar, oyun görmüşler. Balkanların Bülbülü, Arnavutluğun En Büyük Şarkısı filan gibi çeşitli lakaplar. Uygun görmüşler. E, vesaire vesaire. Yani Lucia Miloti Anut modern halk müziğine çağdaş akademik halk müziğine damgasını vurmuş. Her ne kadar son derece az sayıda kayıt bırakmış olsa da elimize e, günümüze kadar sevilerek kalmış bir e, şarkıcı. Dinleyeceğimiz şarkının adı Bana Kısmetmiş. Evet bugün Şkodra'dayız ve şarkıcımız Lucia Miloti Arnold müziği çaldığımda hatta başka alanlarda da benim e, omuz başımda hep bekleyen sevgili dostum Güner Eminoğlu'na çok teşekkür ediyorum yine hem şarkıların tercümelerini hem de Lucia Miloti'nin e, biyografisini bana sağladı ve bu bilgileri sizlerle e, paylaşımımı yardım ettiği için kocaman teşekkürler ona evet bahar tazeliği dinleyeceğimiz parça ve yine Lucie Miloti Hüseyin Melo'ti dinlemeye devam ediyoruz. Bir ışık doğdu işkodraya. Evet sevgili dostlar, e, Lucia Miluti'den az önce dinlediğimiz Bir Işık Doğdu Işık parçasının parçasının aranamesi bizim e, Türk müziğinde de epey sıklıkla karşımıza çıkan terenimlerden biri. E, aynı zamanda da Sabahın Seher Vaktinde adlı meşhur e, yine Anadolu'nun her tarafında küçük söz farklarıyla söylenen Erzurum'dan ee, Rumeli'ye kadar e, Türk'ünün aranamesi de e, hemen hemen aynıydı. İşkodra e, bölgesinin halk şarkılarında zaten Türk motifleri doğu motifleri fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Tabi Arnavutluğun kuzeyinde işkodra bilmeyenlere hemen anımsatalım. O kara kapkara gözlerin dinleyeceğimiz parçanın adı. <gülüyor> Üçüye Milot'u iyi dinlemeye devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi hep bunlar eski, müdahale edilmemiş. Ee, oldukça kötü kayıtlar ama dinlemesi benim için keyifli. Ee, bu tip eski kayıtlar dinlemeye alışmamış dinleyici, dinleyici için birazcık sıkıntılı olabilir tabii. Steril kayıtları dinlemek varken. Ee, ağlayan gözlerimin nesi var? Dinleyeceğimiz parça adı. Thank <laughs> you. Evet, dinleyeceğimiz Lucia Miloti şarkısının ismi Zanusha, ee, bir kız ismi aslında ve peri ya da pericik anlamına geliyor. Evet, keşke bu şarkıları daha düzgün kayıtlarla e, dinleme şansımız olsa. İki şarkım kaldı. E, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bizzat çok sevdiğim bir şarkı. şarkı e, bizim Balkan yolculuğu repertuarını da yakın zamanda kazandıracağımız bir şarkı. Sözlerini buluncaya kadar bayağı göbeğimiz çatladı. Daha doğrusu Güner'in göbeği çatladı. Yasemin Taze Gonca Evet bugün Duna'nın beri yanında Lucia Miloti'yi dinlettim sizlere. Işkodra'nın yetiştirdiği pek çok harika şarkıcıdan biri. Ve Arnavut müziğinin çağdaş akademik halk müziğinin en önemli temsilcilerinden. En güzel kuş ya da e, bir numaralı bir numara güzellikte en güzel kuş. Hani bazen çevirirken insan nasıl çevireceğini bile, e, bilemez. Güzelliğin birinci kuşu diye çevirmiş Güner. Ee, ama herhalde Türkçe'de o şekilde söylememiz doğru olmaz. En güzel kuş diyelim son şarkıya. Bu şarkı da çok e, meşhur. Aslında bir düet, ikinci bir şarkıcı daha var. Tahmin ediyorum ama kim olduğunu e, yanlış bilgi vermemek için söylemeyeyim. Belirtilmemiş çünkü. <Gülüyor> Türkiye Milleti'nin e, parlak, hatta bazen delici olabilen sesini sizlerle paylaştım bugün program boyunca. Bu arada yeniden Açık Radyo'nun 20. kuruluş yıl dönümünü, 20. yaşını gururla, keyifle kutluyorum. E, önümüzdeki günlerde ben de bir 20. yaş programı yapabilirim. Henüz planlamadım ama yapmam gerekir. Bu programda da e, dinleyiciler serbest Görsü gibi Tuna'nın biri yanıyla bağlantılı bir hikayeleri varsa anlatıyorlar. Belki önümüzdeki haftalarda öyle bir program yaparız. Evet e, program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan 15 dakika içinde e, bana ulaşma şansınız var. Ya da sitemden ya da Facebook'lardan ulaşma şansınız var. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanınberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman gece yarısı bile dinlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Tekrar günahı emin olun. Sonsuz teşekkürler. Mainsiora mâre gein, s-a-mi spuni naiko kınsa bii Mainsiora mâre gein, s-a-mi spuni naiko